Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülyesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler 8.15 oldu saatim modern Salı modern sabahında Biz Gökyüzüne yükselmek zorundayız 2 dakika Şenol gün bayrağı kulak vereceğiz Ne yapıyor ne diyor bir öğreneceğiz Mecburiyetten Hemen ardından da maceralarımıza devam edeceğiz Alo Şenol Bey günaydın Şenol Bey <gülüyor> yani Mecburiyetten diyorsun Böyle bir dava yaratıyorsun dinleyicilerimizin karşısında Değil sanki birileri sana mecbur bıraktı da İlla buraya bir bağlanıyorsun bir esprilerimiz de Alo Alo, Alo? Şey Ben aralıksız konuşmanızı dinliyorum şu anda Yani bir aralıksız konuşmam diye bir diyalog şeklinde devam et. Diyalog istiyorsunuz ama diyalogsa o zaman bir günaydın değil ki hocam Diyalog günaydın siz akşam olunca diyalog olmaz mı? Tamam şey abi hakikaten ben giremiyorum konuya yani. Sevgili bir Sevgili geçip şey gibi dinleyişler, bir şeyler düşünürüm. Mesela tüm herifler yani da bu tane çünkü şöyle bir durum var. Şey abi ben hakikaten böyle bir açıklama yapmayın yani. Ha şöyle bir durum var. Genç kızlar bana bayılıyor. Beş geç kızlar diyorlar ama yani, Şenol Bey bana da içimiz ürperdi. Şenol Bey bazen de bana kızıyorlar biliyor musun sevgili genç. Niye kızıyorlar? Yani Şenol Bey'e herkes ben ben bunucu da etiyorum hayır öyle bir şey yok. Hakikaten bir yoluz bunca, ağaetme ne bunucu veremiyor. Kimse de kusurumuza bakmasın. Tamam şey, evet kızlar size astayım. Ee, yani, haçta dedim yani bu baya bir haçta da öyle böyle değil. Başından diyor ki şenlerci bir kurban. Ama. Bir de tabii ki bizim de bir e, moralimizi bozan bazı şeyler olmuyor. Şevk'e geliyorum. Ben hep gülüyor muyum? Sen ne diyorsun? Bilmiyorum Şenol Bey. Her zaman gülmüyorum. Ben, sen sen ne diyorsun? Şenol Gümbaycan'ın keyfi yerinde. Neşesi yerinde. Herkes ona bayılıyor. Kızlar hasta, E sanatçı adam. Holikopter'e ben. Karımda dükkanı var. Biliyoruz Şenol Tam bu da yani. bu adam maddi durumu iyi. E, görüntüsü desin Avrupa'ya iyi. Birleşik ölçü var. O da yakışıyor ki <gülüyor> şenolere göre. E, Kızlarınız ...hasta da önce söyledim. 50 defa yani. Yani gülüller de hasta olduğuna göre. Dizek ki bu şeyler ne yaparız? <gülüyor> Bütün sallanıyor bana? Hayır Şevkiler Maalesef o işler öyle değil. O işte senin cennetliğin kadar kolay değil beyefendi. Nedir canınızı sıkan diye sormam gerekiyor galiba. Eşek değilsin soracaksın. Ne, ne, ne canınızı sıkıyor? Yani kızlar bana bu kadar hastayken erkeklerin bana biraz daha teş baktığını görüyor. O yüzden özellikle heriflere de güneydin diyorum. Herif yani biz dinleyen erkekleri niye sevsinler seni? Nerede? Böyle biraz de herhalde kıskançlık tipi bir şeyler mesaj değil mi? Yani sen nasıl beni kıskanıyorsan aynı şekilde beni dinleyen bütün erkekler de öyle bir şey yani. Çıktı gene. Yani ben öyle dediğini duydum birisinden. Çıktı gene bu Şenol gibi. Ben demişimdir de Şenol oğlum büyük ihtimal. Her yani şey kıskançlıktan yani programı dinlerken ben çıktığımda çıktı gene bu Şenol gibi bir şey. O vurguyu niye özellikle yapıyorsunuz yani? Yani beni duyduğunda hani adamın sinirlendiğini göstermek lazım. Yani beni programa dinliyorlar. Mesela bey çıksınma kadınlar diyor ki aman Şenol Bey çıktı. Keşke üstümüze güzel rahat bir şey asıl. Beni duyar duymaz arabasının durucunu silinler bari. E tamam şimdi yani erkekler de sevmesi boşver. erkek sizi sevecek diye bir şey yani. Erkekler de biraz da kıskançlı. Beyler diyorum burda Ben biraz da beylere seslenebilir miyim? Buyurun şuan kime sesleniyor sana yani. yani. Beylere diyorum ki lütfen diyorum artık kıskançlığı. Şey, eğer beni kıskanacaksanız hiçbir yeri vermez. Çünkü sonuçta efendim durumum sabit. Kızılır Hayır. ama beni biraz örnek alırsanız belki. O da çok tabii ki. Hmm. Alo Ne tıkal, tıkalınca bana alo diyorsun şey. Ne ben şimdi siz sırf düşünün diye ben arada konuşacak mı? Hayır. Beni örnek alırsanız belki ufak bir şeysiniz mı olur diye mi yoksa yüksek bir şeysiniz mi onu ben kadar veremedim Ben bilmiyorum ki şimdi hani şans o olayını ben şey yapamıyorum. Yani erkekler burada bırak üşkenmey, Bırakın lütfen Biz artık yavaş yavaş bu da işte del meydan sizin yani o gün bayrakta ya. artık çakal gibi profesyonel <gülüyor> <gülüyor> tuttuk. Dönüşe geç. Durum da ne? Lüspen de hatırlın kim şeyin ekmeğinde gibi şeyin şeyin neden tabii rüyalarda gireriz o, o kadar çok da kurşurdu tamam, bu saçsınlık mı? Tam bu mudur bu sabahki şeyiniz yani siz dinleyen erkekler de sizi sevsin derdiler. Hayır beni beni sevmeler için ne yapmam gerektiğini senden söylemen istiyorum. Ne bileyim bir yani? yani? Çünkü bir şeyler biliyorsundur sende. Bu kadar zamandır bu işin içinde çalıştığına göre eşek değilse bir şeyler önerdiyorsun. Ben yani... Ne yani? El, erkeklerin seni sevmemiş için bugüne kadar ne yapıyorsun? Böyle bir çaba göster yani. evet. Şimdi sevgilerim ben bir özel bir çaba göstermememe rağmen herkes var. Bırak bunları lütfen. Bırak bunları. Bu kadar da de işin içindesin. Ekşek değilsen bir şey öğrendin. Ba bilmiyorum o konuyu. Eşeksin o zaman. Ne alakası? Her bilmiyorum özellikle erkekler sevsin diye şunu yapayım, kadınlar sevsin diye şunu yapayım, çocuklar için şunu evet. Çocuklar kolay. Çocuklar böyle mi? Abi di bi di bi di bi di bi di. Şenol bey, lütfen. Hakkı. Evet. Çocuklar kolay, erkeklere bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Şenol Bey. Yani onu. Yavaş yavaş araştıralım. İsterse erkeklerin hoşuna girecek şeylerde bir ses, şey yapacak konulardan başarılıymış. özellikle erkekler, özellikle beyefendilere seslenmek istiyorum buradan. Hanımlar, siz kulaklarınızı dukayın, şimdi size biraz anotik bir erotik bir fıkra anlatmak için vaktimiz varmış evgile kızım. Alo? Alo? Davul söyle, yarın söyle. Evet, güzel fıkra. <gülüyor> Kaferci Pıhra'yı Sabahlar Bo modern sabahlar. Modern sabahlar Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. 8.33 oldu saatimiz Fahir Ünç ile macera dolu bir güne hazırlanıyoruz hepimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bir kez daha good morning istiyoruz. Ne oldu? Dün dediğimiz bugün ayan beyan çıktı. Dışarısı ee, buz. buz değil canım ama siz de buz, abartmayın yani. yani. Şimdi ben... Ee, bir Ağustos değil. Sana moral verecek ceketimi giymek zorunda kaldım. ege Yani bak bu sürpriz işini fark ediyorum ya. O nasıl bak. Bugün ayrı bir moral oldu bana. Yani bu ceketin özelliği. Alırken bir moral veriyor. Giyerken bir moral veriyor. Üstelik de tamamını sen yaptığın zaman ben bir moral buluyorum. O nasıl oluyor? Zamanında Firehawk'de bir alışveriş merkezine giderken. Firehawk arabasını çarpmıştı. Ben de ona moral olsun diye kendime bir ceket almıştım. O ceketi ara ara giriyorum. Yani baktım şey. Hava kötü. Ayrı yüzü gelecek Onu nasıl neşelendiririm diye düşündüm Ceketi giydim Biliyorsun nasıl nasıl beni keyiflendireceğini çok iyi biliyorsun Bana da Hınzır Ege'den ee, hızır Ege aziz Hınzır Ege ee, Şimdi şöyle Ege'cim Herkes tabi benim kadar neşveli değil Neden dün e, açıklandı Ne açıklandı Kafesiz, Hayır alakası yok tatil açık mı? Kim şu anda hiç bilmiyorum. <gülüyor> Neden bahsettin onu? Tatil açıklandı. Aa 6 gün olmuş. Ya 6 gün. Oldu. İyi bence de herkes 10 gün diye. 10'u bekliyorduk. Ha 10 bekleyenler ne oldu? Eee maalesef %40'lık bir üzüntüyle hmm. haftalarını evet, kapatmak zorunda kaldılar. 4 gün kaybettik oradan. Dört gün aslında yani insanın... şekler gibi çalışacağımız dört gün demektir o. Yok canım bitir. iki günü zaten gene hafta sonunda denk geliyor. O hani köprü tatil dediğimiz, o blok tatil yapamadık. dediğimiz. Ha, pazartesi salıyı da katsaydık ya ne güzel olurdu ya. Hani hmm. ya, herkes planlarını ona göre ayarlamıştı ama ne oldu? Saçma sapan iki gün mü oldu şimdi? Yani saçma sapan demeyelim. Yani ben uyduruktan takılacağız. çalınmış iki gün diyelim. Uyduruktan takılacağız. Nasıl ya. olsa sonra tatil geliyor falan Pazartesi salı ee, işte o duruma bir rapor mu Hangi günler tatil şimdi? Çarş, ters, cum. cum. E beş gün tatil, altı gün demişlerdi. Ya işte altı gün değil, beş gün. Galiba... Hadi bir günde ben koydum Ege. Arife gününü tam ta gün tatili yapmışlar. Arife günü çarşamba mı? Arife günü bence çarşamba Belki de salıdır yani be, benim Salı çarşı. galiba salıyı da tam tatil yaptılar Bir pazartesi için şeyse Saç çok sinirlenim O zaman ben gerçekten sinirlenim Zaten yani. pazartesilere karşı insanlar biraz mesafeli Aa öyle bir dakika ya 6 gün deniyor bir taraftan benim hesaplarıma göre 5 çıktı, yani o... beş çıktı. Ee, Ya onun doğrusu ne Bir daha bakayım ya Allah Dinleyicilerimiz Allah Dinleyicilerimiz yardırıyorlar <gülüyor> şu anda Telefonları yardıranlar var Günaydın efendim Günaydın Ozan Bey. Ozan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yaptınız ne yaptınız? Ne yapayım işe geç kaldım ancak geliyorum. Ama Şimdi... ne olacak hepimiz geç kalıyoruz. Evet bu şeyi bir söyleyeyim dedim. Pazartesi 29 Ekim 6. günü. Ay onu ben atlamışım. Onu ben atlamışım doğru pazartesi de öbür pazartesi Aa, de. 29 Ekim'de şey oluyor. Tamam o zaman yani pazartesi salı çalışacağız. Bayram yapacağız. Evet dini bayram yapıp sonra resmi bayramla tam, e, tamamlayacağız bu çoşunu. Hafta sonu dinleneceğiz, resmi bayram yapacağız sonra işe başlayacağız. Yani o zaman e, bayram, hafta sonu bayram. Evet. 35 bin olacak. yılda bir denk gelecek bir şey oldu. En az 5 bin. <gülüyor> en az 5 bindi yani. Ozan Bey yakalandı. Teşekkürler Ozan Bey. Ben teşekkür ederim. Ya ne güzelmiş tabii. 29 Ekim. Ama tabii yayın dünyasının tatili mi var Ege'ciğim yani? Doğru. Ee, yayın dünyasının tatili yok. Esnafın tatili esnafın yok. Esnafın tatili yok. Ama şöyle de bir şey var. Hiç belli olmaz bu işler. <gülüyor> evet. E, neyse canım onlar da bir neşe 6 günde de insanlar idare etmesini gayet bilecek. Gayet güzel idare gayet ediyorlar. güzel. Yani bugün 6 gün tatil. Kim, kim veriyor kim, yani? Kim kime veriyor tatil? Hani senede 12 gün tatili olan insan var. 6 gün blok tatil pardon. Ve evet, dinleyicilerimize de buradan e, müjdesini verin O pazartesi salıda da yani. Yani. Hani çalışacağız yani ama. Ya, yani. yani. Hani okulun ilk 2 günü olur ya. Ne? Onun gibi. Yani yani öğretmen hocam, taktikleri falan yapıyoruz. Falanla planlı geçecek. Bir 2 günden bahsediyoruz. Hiç rahat olun. Aslında onu hakikaten e, şey olarak var. Tamam. İş günü olarak kağıt var ama. Kağıt üstünde. Kağıt üstünde var ama. Bence tatil yapılaydı. iyiydi. İyiydi, ben onu bir daha bugün bir konuşacağım. Ne oluyor o iki gün e, tatil yapılınca? Memlekette bütün işler mi aksıyor? Ya işte o kayıp iş, şey gücü falan filan. O hesabı kitabı yapılıyor. O ondan sanki... fazla çözü turlar diyorlar. Orada şey diye konuşulur. Tamam bakın bu iki gün tatil yapılınca diğer günler biraz daha fazla çalışacağız. Yani hepimiz biliyoruz yani iş günü dediğin şeyde de insanlar sabahtan akşama haldır haldır çalışmıyor. Ben sana söyleyeyim. Git bütün yani resmi dairelere git. Özel sektördeki yani şey gibi bir yer. Özel sektör adam öttürür. Orada da git işte. Duruyor adamlar. Ben Bütün sana... gün bilgisayarlar da YouTube açık. Efendim Facebook açık. Facebook açık. Yok bazı yani çoğu iş kapalı mı kapalı öyle şey. Ama var tabii Başka ki. Başka şey buluyorlar canım. Orada telefonuna girer, bir şeyle girer. Yani orada bir şeyler dönüyor. Bir şeyler dönüyor tabii ki de pazartesi salı günü insanların şöyle ayaklarına baktığınız zaman herkesin ayaklarının cin gibi keçi ayağı olduğunu görecek. Geri geri gidiyor geri olacak. Geri. Vallahi herkes geri geri gidiyor olacak. Bilmiyorum yani benim vicdan ya insanlar bir de çocuk gibi oluyorlar böyle ha, kar tatili bekleyen çocuklar var evet. ya. Onu yani ne bileyim şimdi o çocukların nasıl hevesi kırılıyor güzel bir kar yağdı hadi bugün tatil o daha doğrusu kar yağmaya başladığında şöyle bir kar tatili beklentisi olur. Keşke keşke keşke keşke şu 10 gün tatil blok yani evet. bu da bizim mesela şey yapıyorlar ya işte bu ayram tatilinden önce emekliye efendime söyleyeyim Egeciğim Önceden veriyorlar. <gülüyor> Bunlara falan para verecekmiş ya. Mayaşlar erken yatacakmış. Aa, öyle mi? Tabii tabii. Yani nasıl onlara bir neşve? Çalışan kesime de böyle güzel bir neşve olurdu diyorum. Keşke. Olurdu tabii canım ya iş günü kaybı oradan. bir Öbür günler biraz çok çalışırlardı. Hı. Arası kapatılardı. Her gün beşer dakika fazla çalışsalar kapanır giderdi ya. İki günde kapanırdı. Yani yani. Her sana... gün beş dakika fazla. Kaç dakika çalışılıyor iş yerinde? Şimdi Ozan Bey diyor ya işe geç kaldım. Ha Sanki da. ha gidiyor ama ha. Ozan Bey ne yaptığınızda böyle şey falan Yani sadece Öyle Ozan Bey için değil herkes için 250 artıyorum. milyon dolarlık proje şu anda Ozan Bey'in eline bakıyor E tamam yani. bir, Ertesi gün alır ödemesin Ama al. o adam mesela bir sinirlensin o pazartesi günü Bak sana söyleyeyim Yatak 250 proje. milyon dolarlık proje ne oldu bir anda Tatile gitmiş olsa i̇şte bunu... 250 bin dolarlık proje değil 300 bin dolarlık derler mesela. 300 milyonluk yani, derler. Ha, güzel. Milyonlu binli konuşuyor. Ama e, tatile gitmeyince adam. adam sinirli. Var, sinirli. Bu acaba 250 milyon değil de 200 olabilir mi diye onun siniriyle. Ben nereden çıkaracağım sinirini diyecek. Ozan'dan Ozan, çıkaracak. Ozan'dan çıkaracak. Burada Ozan bir örnek. Ozan'ın. Ozan bir sembol. Leyla olur, Ahmet olur, Cengiz olur. Bir imge diyebilir miyiz Ozan için? İmge deriz evet. İmge Ozan. Bundan sonra onunla da İmge uzan olarak kalsın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrün Arası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanseverler. Buyursunlar efendim. Şimdi elimizdekini kaybettiğimiz zaman değerini anlıyoruz. Maalesef öyle. Maalesef ya. Maalesef şu anda Fransa... İtalya ne yapıyor? Kafalarını taşlardan taşlara vuruyorlar. Neden? Ah o biz Sarkozy'mizi başta tacı edemedik, ah Berliskoni'mizi öpemedik yeterince diyelim. Vallahi öyle çünkü e, seni çok özledik Sarko diye Fransa'da düzenlenen son kamuoyu araştırması adeta e, Fransızların yüzüne ne gibi çarpmış olabilir? Be Tokat gibi dışında bir şey çarpıyor mu yüzümüze bizim? Bakayım çarpmıyor. <gülüyor> Bakayım <kalmıyor>. çarpabilir. <gülüyor> ChatGPT'ye <gülüyor> şey ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 5 ay geçmesine rağmen seçmenlerin toparlayamadı Fransa. Vallahi toparlayamadı. Yani ismini öğrenemedik beyefendi. Ben ben ben affedersin. Sıfırız şu an. Nasıl İtalyalıyı da bilmiyoruz. Mi? Berlusconi şimdi bir dönem deniyordu ya şöyle bir Avrupa'ya bakın liderlere de bir tarafta yok. Berlusconi bir tarafta Sarkozy. Tabii kendi tercihleridir sonuçta. Hani biz de hastası değiliz. Ama yani en azından bir şeyleri vardı, bahsedilecek bir mevzuları vardı. Doğru. Onlar özel hayatlarıydı. Mutti eri. miydi şeyin İtalyanın başındaki? Ha? Mutti, Morti mi? Yok Morti, Morti yok. Monty. Monty. Monty, Monty Bey. Mesela Monty Bey buradan tabii ki saygılarımla ıı, sesleniymiş yani ama Se ismini öğrenemedik yani. Bu yani. bizim ayıbımız mı? Ex Hayır. Berlusconi'nin her şeyini biliyorduk. Evet. Affedersin. Sarkozy'nin eşini de biliyorduk. Efendim çocuklarını biliyorduk. Maceralarını biliyorduk. Boyunu bile biliyorduk. Yani, santimine kadar. Ay Ayakkaplarını biliyorduk. Ayakkaplarını biliyorduk. Neler neler vardı ama yeni adamda pek Ne oldu biz birdenbire Avrupa'yı efendim dış temsilcilikleri şey mi yaptık? İhmal mi ettik? Hayır. Hayır. Aynı özeni gösteriyoruz ama öğrenemedik bir türlü. Yani demek ki adamlarda şey yok. Ee, o yüzden e, aynı şey çok özür dilerim sevgili, sevgili izleyiciler. izleyiciler. Stüdyodaki sivrisinek vakası şu anda nihayetlendi diye tahmin ediyorum. Bu hala ay, Ekim ayının ortası olmuş. Kendi başına dangalak dangalak geziyor. Affedersin beni de sinirlendiriyor. Serseri mayın gibi. Bizim evde de çok sinek var. Bu sene Ankara'da efsane. çok sinek oldu. Ege. Çok sinek. Bu, bu, bu sene bir bataklık kurutulmamış mı? Ne öyle bir şey ihmal edilmiş galiba. Büyük Bayağı Ankara bataklığı mı? Ankara, Anbak. Neyi, nerede? Ne bileyim? Herkesin evinde sinek var. Dükkandaki sinekler de öyle. Eskiden hiç o kadar sinek var mıydı Ankara'da? Sen de sinekli dükkana döndürdün yani, hayret bir şey ya. Ne alakası var Elimle ya? Elimle gazeteyle dolaşıyorum. Biz Hayır onlar sadece gündüz birazcık içeride takılıyorlar. Eskiden yoktu o kadar sinek. Eskiden yoktu. Ne zaman? Hoca yazı geçirdik sineksiz. Bu darbe sonrası diyorsun. Darbe sonrası. 12 evli sonrası o herhalde. Çok <gülüyor> sinekli günlerde şey. Yani <gülüyor> ne ne o kadar şeydi bu Böyle sene bir bile. çay mı kurutulmamış öyle bir şey olmuş galiba. İlla çay, şey Çay <gülüyor> <kurdu> <gülüyor> <gülüyor> Bir de yay çepe bağlayalım bu tam olarak e, nihayetlensin. E, neyse sinek. Ne yapacaklar mı? Şöyle bir şey yapabilirler Fransızlar ne yapabilirler? Ya buradan, e, bir fansa... daha bir seçim isteyebilirler. Hayır yani şimdi seçilmiş cumhurbaşkanı götürsün işleri hı hı. ama vitrinde Sarkozy dursun. Halkı ona alıştı. Yani şey mi Daha teklifi, hem Fransız Sarkozy halkı, iş bir teklifi? Bir dakika. Öncelikle iş teklifi etti. İş teklifinde bulunuyorum. Hakikaten öyle bir ortada görürsün. Efendim hmm. yeni cumhurbaşkanlığa ismini bilmiyoruz çok ayıp ama ne diyorsa onu söylesin. Kendi fikriymiş gibi. Hmm. ha O cumhurbaşkanı da bunda egosunu zedelenmez sonuçta o işini yürütüyor, o kararlarını adam ya, veriyor, yani, şey yapıyor. Aklı Selim bir adamsa böyle bir şey hayır diyeceğini ben zannetmiyorum. Hem de yarın öbür gün bir tepki varsa yine Sarkozyye gösterilir. İşte o zaman ben işte Carla e, Bruni acaba bunu ona ...onaylar mı? Onaylamaz mı? Ben Onlar, orada çekinceleyim. Onların da arası bozuldu. Ayrı bir şey var. Valla evet. Herkes onun beklentisi içinde bir taraftan da. Cumhurbaşkanlığı bitti, evlilik de bitti diye böyle bir... ...herkesin düşüncesi var. Çifte darbe olacak. Çifte Sarkozya'da. darbe. Sarkozya çifte darbe. E, bu da yemede yanında yat yani. Neyse Amerikalılar da e, hemen e, Obama'ya sahip çıktılar. Kendini barakma diye bugün gazetelerde manşet var. Bütün Amerikan. Bugün Washington Post, bir New York Times... Bir efendime söyleyeyim... Herald Tribune, Herald Tribün. Herald Tribün. Ondan Miami sonra, Herald. Miami Herald. Bunlar hep Miami aynı şey. Hep bunlar. Miami Post. Ondan sonra Los Angeles'ın sesi. Voice of Los Angeles. Hep bunlar. Hep yazıyorlar gazetelerinde. E, kendini barakma diye. E, Hollywood'dan da tam destek geldi. Hep destek tam destek diyorlar. Katy Perry'den tut. George Clooney'e birçok yıldız isim Arkandayız yürü be Barak kim tutar seni diyor. Ama Chuck Norris de Cumhuriyetçileri destekliyor bir taraftan. İyisi yani bunlar... komple Hollywood'da değil. Hollywood'da da başka başka şeyler var. Onda ne? şey yapalım yani, yani fraksiyon fraksiyon diyorsun, Hollywood mu diyorsun? Chuck ben şeye var bakıyorum mi? Chuck tabii iki ayrılmıştım da Bruce Willis neciydi ya onu unuttum. Valla Bruce Willis Bush hayranlıydı. Bush zamanında öyleydi şimdi hani. Şimdi ne yaptı bilmiyorum. Bush, değil mi? Bush e, Cumhuriyetçi değil mi? Tabi. O Cumhuriyetçi olunca Barack Obama neci? Baba olunlar Cumhuriyetçi. Tamam. Barack Obama Demokrat. Demokrasi gereği. Sosyal Demokrat <gülüyor> <kimilerine> göre? <gülüyor> <gülüyor> Sosyal Demokrat Barack Obama. <gülüyor> Neyse işte hadi oradan da bakalım önümüzü Kasım'a kadar mıydı? Neyiniz Kasım'da. Kasım'da. Neyse onları göreceğiz artık. Ee, Fransa de... durumuna düşeriz yani. demiş Obama. Ee, Bakın demiş. Fransa'da şu anda Cumhurbaşkanı kim? Kimse bilmiyor. Ben dahil demiş. Yani hesabım. Kaç defa konuşurken Sarkozy'nin demiş. Sarkocuğum şimdi böyle böyle yapacağız. Sarko derken demiş Cumhurbaşkanı. Yani o da Dila's ya kusura bakma Dila's. Danışmanlarına... neydi neydi ismi diye sormuş. Bil, onlar de demişler bilmiyoruz ya bilmiyoruz. Neyse canları sağ olsun önümüzdeki günlerde göreceğiz. Katie Perry etkisi, George Clooney etkisi bir tarafta, öbür Katy Perry tarafta Chuck Norris. oyunları fırlatmıştır. Ee, bakalım. Çünkü Amerikan seçmeni şu anda kararsız. Katie Perry'nin ağzına bakıyor. bakıyor yani. Ne diyecek diye. Yani. Efendim devam edelim. Başka taraflarda neler oluyor? Ee, 13 tane yeni büyük şehrimiz geliyor. 13 tane yeni Aa, büyük şehrimize hazırız. tane büyük şehrimiz vardı hatırlıyorsunuz. Bayağı musun? büyük şehrimiz vardı. Yani sayayım mı büyük şehirleri? Ben sayı bitmez Şeyden vay. hatırlıyorum. Yarışma programında sormuşlar. Galiba 16 tane büyük şehrimiz var. Evet, 29'da daha neye çıkacak. çıkacak? Bu 13 çünkü hesabıma göre, benim kaba hesabıma göre 16 9 sene ot otomatik mezuniyeti sonuçta. Kaç 29'a <gülüyor> 29 veriyorum. eder! E, 56 milyona ulaşacak büyük şehirlerde yaşayan. Aslında Türkiye'yi komple büyük şehir yap bitsin, yensin yani. Niye o kadar uğraşıyoruz? Geri kalan Büyükşehirler 56 milyon mu oluyor zaten? E, totalde 56 milyona çıkacak. Ee, şimdi yeni illeri sayayım mı? Hangi büyükşehir olacakları? Ee, Hemen alalım. Malatya. Malatya Büyükşehir Maraş. Belediye Başkanı. Maraş. Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, hazır, evet, hazır. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı. Şanlıurfa. Trabzon. Aydın. Denizli. Muğla. Manisa. Manisa. Balıkesir ve Tekirdağ olmak üzere. Toplam 13 yeni e, Büyükşehir'de de bekliyor. Bakalım. Hayırlı olsun diyoruz ilk önce büyük şehirlere. Büyük şehirlerimize hayırlı olsun diyoruz. Büyükşehir başkanı mübarek getir diyoruz. Evet, büyük şehir maceralarında da başarılar diliyoruz onlara. Valla ee, vallahi bana da hakikaten o kadar daha demek ki Türkiye'nin tam nerede yaşadım büyük şehirde. Her taraf büyük şehir Yani işte insan kendini bir hani söylerken bir ezik hissediyor ya. Yıllarca e, Ankara'ya gelirken bir şey gördük orada. Türkçe söyledik anlamadınız we want to be a city diye bir şeyi gördük biz. Polatlı'nın. Evet. Ama herhalde Polatlı'da bence olur gibi geliyor. Polatlı'da büyük şehir olması lazım Benim, artık yavaş yavaş. Büyük şehir değil de bir şehirden başlamak. Sen yani de basamakları birer birer bence çıkar. Bence hedefi yukarı, yukarı koyalım. Tamam hedefi sen yok. Hatta eyalete kadar gider diyorsun. <gülüyor> Polatlı şöyle, ne bileyim böyle özel bir özel bir bölge olabilir Polatlı. Ya zaten. Her... Çünkü Ankara'ya çok yakın jeopolitik olarak. Jeopolitik olarak çok kritik bir konumda. Hı hı. Ee, Polatlı'da yavaş yavaş şehir olur büyük şehir olur büyük eyalet şehir. hatta sonra yarın öbür gün bakarsın bir krallık neden yani, olmasın neden olmasın kadar polat yani, bambaşka bir noktaya artık gidebilir tutulamıyor yani ki çok kısa Çukur süre çukuram var Çukur da öyle faal mesela çukuram var da öyle çukuram var da öyle çukuram ne falan. olarak başladı bir semt yani, bir semt yani hatta şöyle var. bir laf vardı Ankara'da bir semt tadıydı mahalle bir semt <gülüyor> ne diyeyim. mahallesi var böyle sokaktı yani, sokak e, diyelim cadde yani üç tane ev bir aradaydı yani öyle söyleyeyim ama bugün baktığın zaman var. ne büyük, diyarı büyük şehir diyor yani yemin ediyorum gerek kafeleriyle olsun gerek nezih binalarıyla olsun adeta bugün yükselen bir değer tam anlamıyla yükseliyor yani, yani bugün, bayağı da bir yükseliyor yani gidin bakın İngiltere Londra'da mı ev almak istersiniz? Çıkarım bana. Mesela Elton John. Bakıyor <gülüyor> harıl harıl ev bakıyor. Sting. Kraliçe Elizabeth. Orada pastayladaymış bütün gün Sting. Vallahi bileyim. Emlakçıları dolaşıyormuş. Ondan sonra hesap makinesiyle oturuyormuş. Orada şey yapıyormuş. Tamam kaç arası. paraydı falan diye. Onlar uygun zamanı beklemeye çalışıyorlar. Yemin ediyorum çok yakın burnumuzun dibi. Çok yakında... Ondan sonra da şey diye haberler çıkacak. Kendimizi hazırlayalım 3-5 seneye kadar. Amerika Başkanı hakkında Çukur Ambar ne diyor? Hmm. Yani Hollywood gibi cesine. Yani çok güzel söyledin. Ya. Yani. Hollywood var. Yani nasıl ki İtalya'da. Como Gölü biliyorsun. Onun, tabii. Civarında Civarında çok villaları var. Gerçi orada ben villasını bildiğim bir tek George Clooney var. Orada George Clooney şey diyormuş zaten biz de çukur ambarda ev bakıyoruz deyince bütün koma gölündeki orada çay bahçesi var ya koma aile çay bahçesi tıkır tıkır boşalmış Herkes, yani. çukur ambar mı? falan hiç gitmedik nasıl falan diye şey yapıyorlarmış insanlar onlar düşünsün şimdi çok affedersin bizden çıktı çok özür dilerim evet e, bakalım devam edelim e, dört nala vaftis geç e, bir atın vaftis töreni var şurada o <gülüyor> da güzel manşet olduğu için onu da verelim dedik ondan söylecime. Yoda'nın ismi verilmiş bir tane hayvan ceyze. Onu da müjdesini Aa, verelim. Yıldız Savaşları filminin ünlü karakteri Efendi Yoda'nın adı. Atlas Okyanusu'nda yapılan deniz araştırmaları sırasında bulunan 3 e, yeni derin deniz canlısından birine verildi. Benziyor Acaba mu? hangisine verilmiş olabilir? Tipi de benziyor mu? E, tipi benzemesin. E, Yoda'nın adını verildi 3 deniz palamudu solucanından biri. Ya yani deniz palamudu solucanına verilmiş. Deniz palamudu solucanı... Ya bir tane Başka, bak şimdi deniz şimdi palamudu bildiğim, diye bir hayvan var. Bir tane bak palamut var. Evet. Bildiğimiz palamut. Yani. Meşe palamudu var. Kestane, gürgen, palamuttaki palamuttan evet. bahsediyoruz. Okyanusta yaşayan bir de ayrı bir palamut var. Ya bir palamut kelimesi, hastası mı olmuşuz bu? Palamut ay çok güzel. Hem balığa koyalım hem ağaca koyalım. Ondan sonra bir de denizin dibindeki şeye bir daha mı palamut? Denizin Ay dibindekine ağaçtaki şeye benziyor diye mi palamut diyoruz yoksa balığa benziyor? E diye. şimdi tabii adamı göm ben seni aldım gönderdim denizin dibine. Tamam. Ondan sonra indin denizin dibine. Gördük Sen bir türkü gibi oldun. İndin denizin dibine palamut efem. Eee İndin aşağı. Ne yaptın? Orada bir şeyler görüyorsun. Neye ben yukarıya yukarı yukarı yani ben yukarıdayım ya. Yani. Egeciğim ne görüyorsun diyorum? Ya burada bir şey var ama yeni ilk kez görüyorum. Neye benzetiyorsun? Yolayım mı yok. Ya, deniz hıyarına bir şey demiyorsun. Deniz hıyarı. Deniz hıyarı da çok ayıp bir şey. Niye ayıp bir şey ya? Ya başka bir şey orada. Kaç milyon yıldır deniz yaşayan yıldızı bir da niye bir şey demiyorsun? Deniz yıldızı Yıldız çok bir güzel bir hayvan. Çünkü Deniz yıldızı dışarıda başka yıldız yok. Ya onu benzetiyorsun işte at. Mesela deniz atı neye benziyor? Deniz atı da fena değil. Ata benziyor. Bu aşağıdaki neye benziyor? Palamuda benziyor. Ne ama hangi palamuda benziyor? Denizin Kestane, içindeki palam... pal Ne bileyim işte o da ona benziyor galiba. Palamudun da onu şey yaptığı için ediyor mesela diyorlar peki palamudu nasıl yoda'ya benzetiyorlar palamudu solucanına benzetiyorlar işte palamudun bir de solucanı mı var işte onu solucanı ona tam bir şey çok biraz kifayetsiz kalmış ama üç deniz palamudu solucanından birine yoda adı verildi onun adı ölümsüz olsun hep yaşasın diye adıyla yaşasın diye içim hadiyle yaşasın aman dikkat yoda'ya basma mı diyeceğiz bundan sonra <gülüyor> aman dikkat Yoda'lara gelesin neyse işte bu da evrimdeki kayıp halkalar falan filan uzattıkça uzatmışlar mevzu. Ha biz hayırlı demek hayır, hayırlı olsun demekten başka ne gelir elimizde ne gelir palamudunuz bol olsun diyoruz Allah ol. denizdekine kolaylık versin diyoruz fırtınalı havada e, <gülüyor> denizlerimizde rüzgar modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar İyi kalp insanlar Bruno Mars son numarasıyla karşınızdaydı Love that of heaven biz de şimdi kendi numaralarımızı sergileyeceğiz. Buyursunlar efendim. Hemen buyuralım sevgili dinleyiciler. Bugün bir gazetemiz bir dünya haritası verme nezaketinde bulunmuş öyle söyleyelim. Evet gazetemizde böyle kültür hizmeti verdiği yani, için bizim, de soru, Ayrıca tabii Posta gazetesi. Posta gazetesi. Sadece bebek resimleri değil bugün dünyanın bebekleri olan. E, dünyanın göz bebeği olan kıtalarımız. Kıtalarımız, ülkeler, neler neler, daha neler neler daha fazlasını da vermiş dünya haritasında. Siyasi harita dediğimiz. Evet, işte, siyasi tabi. haritayı vermiş. Ege Kayaca'nın ilk yorumu ana Rusya ne kadar büyük <gülüyor> sonra bir taraftan da diğer ülkelere bakarak ana Amerika'da büyük ve daha sonra ettiği laf da sen. 1400 sene boyunca bulamamışlar diye orada küçük hadi e, ataları yeren bir şey vardı ama yani o hakikaten küçük şey bulunmayacak değil. gibi de değil Hat, orada yani. adalar var tamam anlarız onu da Evet. Koca kıtaya, ya. Yani. Koca kıtayı da insan bir buluversin ya. Yani de, biraz çalışsın bir yani. Bir taraftan da şöyle ara ara bir harita açıp bakmak lazım. Ben en son ne zaman haritaya baktım bilmiyorum da mesela Rusya çok büyük ama sonrasında da yarısında at yabana. Çünkü çok, çok <gülüyor> şey, <gülüyor> aynısı <gülüyor> Kanada içinde at yabana. At yabana. So soğuk yer yani tamam şimdi sana deseler orduların var. Büyük İskender gibi adamsın diyelim. Beni hiç bu kadar güzel bir iltifatla şey yapmamışlardı. Büyük İskender gibi adamsın. Dolaşıyorsun falan. fail yani Komutanım derler. Fahir Bey demezler herhalde. Komutanım mı? Büyük İskender'e ne diyorlardı acaba? İskender abi mi diyorlardı? İskender Bey diyorlar? İskender Bey diyorlardı. İskender Bey. Diyorlardı. İskender bey ne ne bir beylik mi? Koca imparatordan bahsediyorsun sen. İskender Bey. İmparatorun mu? Bey değil efendim. Bey. İmparator yani. İskender yani, Bey diyeceksiniz, be. diyeceksiniz. bundan sonra bana. Ee? Ondan sonra ne yapalım? Kuzeye doğru mu gidelim? Güneye doğru mu gidelim? Dersen. Hop bana haritayı Ne tarafa doğru gidersin? Ben Bu mesela ya. hemen güneye doğru giderim. Niye? Sıcak denizler Sıca açmaz. <gülüyor> Sıcak aç aç diyor <gülüyor> ya. Yani. İşte Rusya'nın ya, zihniyeti. Dünüm dönüm şey var falan diyecekler. Orada çok oraları hemen ele geçiriz. Aşağıda azıcık yer var. Oraya hiç gitmiyorum. Aşağı gidelim. Gene daha iyidir diye ben şey yaparım. İlimiz kemimiz ısınacak. Ordu şöyle biçimli. Ordu cana güzel bir tatil yapalım. Ya o herhalde büyük ihtimalle Rusya yani daha doğrusu orada devletler kurdu. O kuzey için çok da uğraşılmamıştır yani. Oradaki toprakları alacağız falan diye kimse. Ya e öyle yaptı o. Sizin olsun falan e diye gitti işte Büyük İskender'de o, o yana doğru gitti. Oraları da. O, yana, o yana doğru. Ne Oyana doğru, doğru gidiyoruz ya yana doğru gittiler yani. Soğuk ama orası. Neyse Değil geçmiş ki, gün çok fazla da kurcalamamak lazım. <gülüyor> Vardır bir şeyleri. arkasından konuşmamak lazım. Hakikaten konuşmamak lazım. Şimdi Almanya'da Oktoberfest Münih'te düzenlendi. Cumartesi günü de Radyo Otlu Burda Festivali'nin. Evet. Joshua'su Rakamlarla şartışan. Oktoberfest verelim hemen biraz. Verdik ee, ya geçen... <gülüyor> Sen milyon... verdin hem de bu rakamlarla Oktoberfest'i. E verdin mi? Şu de... kadar telefon kayboldu, bu kadar para bulundu falan İşte diye. burada 6 milyon 400 bin kişi net çıktı, bitti festival. O bitti ara mi? festival ha, şey esnasında için. vermiştim ben. 6 milyon 400 bin kişi gittiler, 7 milyon litre bira içtiler ki ortalama. 6 milyon onu... gidip 7 milyon dönmüşler. Yani. Festival de festivalmiş. Ee, Yüreğişli oldu. Adam başı birer litre biralarını içerek döndüler. Ee, hayırlısı uğurlusu olsun diyeceğiz. Ee, buradaki festivali de bakacağız nasıl oluyormuş. Burada herhalde o kadar bir rekor beklemiyorum ben. Yoksa Ankara'nın bayağı bir abanması lazım ama yani. Ama ta Erzurum'dan festivale gelenler varmış. Erzurum'dan festivale gelen. Dadaşlardı ya Erzurum'dan. Neyse bondun dur. Bugün bir bondun donuna kaç para verilir diye şöyle bir düşünün. Hangi bondun donuna? İşte işte en son bondun çeşit, donuna. Çeşit çeşit bond var, çeşit Daniel çeşit don var. E Daniel Crane donuna. Kaç Daniel para? Crane ama hangisi o denizden çıktı sarı donuna mı? Ya ona don demek de ayıp sanki ben adam. zaten o donla tam. denize giren adam pozisyonuna düşürüyorsunuz. Belki denize girme hiç planında yoktu ama şey denizi görünce ya bu zaten paçalı giydim. Onu ben indirim. Gerçi her şey adamın özel saatinden bilmem ne çıkıyor kaleminden bilmem. Donu mu özel olmayacak? Donu da hem mayo hem don olarak kullanılan özel bir şeydir. Özel bir kumaştan yapılmıştır. Bence. Yani bizim bildiğimiz hakikaten patiska veya işte bildiğimiz penye donlardan değil. E, güzel kalite bir don güzel, olarak düşünüyorum. olarak da mayo olarak. Vallahi 130 bin lira vermişler. O donu. E, Daniel Crane defalarca mükerrer defalar giydiği donuna. E, biliyorsun geçen hafta James Bond'un e, doğum e, yıl dönümüsü dolayısıyla serinin başlangıcı itibariyle o da yazık herhalde en ucuz şeydi ne, yani ben donunu, James Bond'un arabasını aldım tabancasını aldım falan filan derken ben de donunu alabildim en fazla 130 bin, 130 bin liraya donunu alıyorsan ya da şey demeye getiriyorlardı biz adamın donunu bile Ayağından James Bond'un hakikaten affedersin Kim? basen bölgesinden donunu alırız demeye getiriyorlar kabahatlerinden en güzel de cevap bu James'e ondan sonrasını artık James düşünsün neyse e bunlar tabii ki e, münferit hadiseler. Bu münferit hadiselerle hayatımızı şey yapacak değiliz. E, devam ettirecek değiliz. Hemen isterseniz şöyle bir bakalım. E, tweet at kilo ver. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsun e, bu... Birisi tweet atıp çok kilo vermişti. Cahim ağzı mı? kanseri için miydi e, bu geçtiğimiz yıllarda? Hani e, Facebook'ta kadınlar renk renk yazıyorlardı ya kırmızı, siyah. dikkat çekmek için falan dikkat mı? Dikkat çekmek için iç çamaşırlarının renklerini söylüyorlardı. Bu seneki Şebil e, Nükbir o olaydan. Bu sene de meyveler biliyorsun. İşte mesela şöyle bir Facebook'a girdiğin zaman orada türlü türlü işte avokadosundan ananasına, muzundan üzümüne, limonundan efendime söyleyeyim, e, kirazına kadar, Şeftali şeftalisine da. kadar değişik değişik şeyler yazıyordu. Eee Ne ne yazılıyor yani? Ya işte ili, şey durumuna Ha, ha, ha. Haleti tamam. ruhiyesine. E, o da ilişki durumunu gösteriyor. Her şeyin bir anlamı var. Sadece e, kadınlar bir onu ele geçirdik. tabii. Onu da ben buradan e, açık etmek istiyorum. Nasıl mesela bir kadın öyle birbirine... kiraz yazdı diyelim. Kiraz ne anlamıyor? Kiraz bile? ne demek? E, kiraz tamam. ilişki durumunda ne demek olduğunu e, açıklıyor. Hmm. E, aynı şekilde... E... Bamya yazdı mesela. İlişki durumunda nedir onu? E, bamya... Sadece, Sadece meyve mi, bir sebze bir... mi? Meyve... Hayır sebze mi? yok. İşte bazı erkekler de oraya bir sebze şeyleriyle... Ee, ...bir coşkancı yaşatmaya çalıştılar... ...kimisi anlam veremedi... ...kimisi vermiştir falandır filandır... ...ama yani bunlar ele geçirip de öyle... ...bakıldığı zaman e, insan... orada bambaşka bir kültür var... ...ayrı bir kültür tabii ki... ...aynı şey Twitter'da da var... Ee, ...tweet at kilo ver kampanyası çerçevesinde... ...yediğini içtiğini... direkt olarak tweet atıyorsun... Millette millet de seni eleştirmiyor çok yemişsin falan diye mi? Ya yani sen kimse seni eleştirmiyor ama sen eleştirileceğinden korkarak ona göre e, yalan da söyleyemediğin için. Tabii doğru. Çünkü biliyorsun zamanda biz burada çok defalarca bahsettik Sibel Can diyetini mesela. Bir buçuk İskender, bir puan günde 18 puana kadar yiyip içebiliyorsun. <gülüyor> Ki bayağı de mevzusu olmuştu burada yani. Dikkat edersen ee, o yüzden de insanlar yemeden içmeden kesildi. <gülüyor> Ya o Sibel hakikaten bitirmiş. diyetini bir kez daha şey, yaz var önümüzde tabii. Ee, şimdiden ben Sibel önümüzden... diyetini şimdiden başlatmaların lazım. Çünkü sonuncu almak kolay değil. 18 <gülüyor> puanlık bir hakkınız var. Günde onu tamamlıyorsunuz. Evet değil mesela. 1.5 iskender. 1 puan. puan. <gülüyor> Mantı. 1 puan. puan. Böyle böyle hakikaten e, dikkatli bir şekilde yaptığınız zaman... <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz kiloya ulaşmanı. Sipercan kıvamına ulaşabilirsiniz. An meselesi. Neyse e, ne kadar kalori aldığını e, tweet atıyor yazdıklarından diyet yapan Twitter kullanıcıları. Günün her anı ne yediğini mesela iki parça şey yedin o e, süpürge sapı gibi olan bisküviler var ya ondan evet. yedin. İşte üstüne kremajlı peynir sürdün. Efendime söyleyeyim öğle yemeğinde e, mesela ne yedin? Personel yemeği yedin Personel. Ben de vallahi... Başka öyle mi yazacağız Tabii, personel mi personel mi ne vardı personel eminde ne, ne vardı? işte şey oluyor makarna oluyor. Makarna tavuk, oluyor tavuk oluyor mesela. Ben ne yedim mesela? Yarın şey yazacaksın oraya. 2,5 liraya döner ekmek yedim. Mesela tavuk döner artı ayran Oradan zaten iki 2,5 liralık olduğunu belirttiğinde onun ne kadarının et olabileceğini oldu. zaten, zaten şey ne, üç Zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ee, bayağı da bir şey yapmışlar. Diyet menüsüne sadık kalıyor herkes. Ne yediğini ne içtiğini. Ve herkes yakında zımba gibi gezecek. Şimdi zaten diyet mevsimi değil niye çıkarmışlar bunu? Herkesi kat kat giyince iyi bir dönemdeyiz kat kat giyineceksin. Hiç... olsan da hiç fark edilmez. En rahat dönemimize giriyoruz. Evet yani yazdan yeni çıktık. İnsan bir, bir rahat bırakın ya. Ay çok özür dileriz. Modern sabahlar. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Radio Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Chris Allen'a boşluğumuzu doldurduğu için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Chris. Yeterli sözümüzle. Ve fazlalı bir şekilde uğurluyoruz. Evet yani onu alttan alta, inceden inceye hiç sanki e, şey yapmamışız gibi Sözünü kesmemiş gibi devam ediyoruz. Yok artık ditirecek artı, haberlerimiz var e, elimizde. E, bir Amerikan öğrencisi, Amerikan'ın Louisiana eyaletinin gerçekten nezih yetiştirdiği güzel öğrencilerden biri. Louisiana sosunun e, diyarı. Diyarı Louisiana. Evet. E, Facebook yeleği tasarlı. Koca edelim. memleket olarak bir onu mu yapmışlar? Valla bilmem kaç Sos. yüzyıllık tarihim Ama şimdi onu da şöyle ya onun de. Onun altına şormadı. bir de koy bir şeyini de koy o zaman olsun işte Louisiana olsun mesela Adana düş Adana kebap diye bir şey var sadece biz acıyı bulduk bunu kebaba koyabilirsiniz deselerdi bugün Adana Adana olur muydu? Hayır ama şöyle düşün böşemel soslu tavuk düşün mesela adamlar böşemeli bulmuşlar böşem ister tavuk böşemel koydu. yöre mi? Yöre, ev tabi ne zannettin? bilmiyordum. Aa, Aa, böşem, Aa. Böşemel böşemel böreğim mi? Ya böşemel değil mi? Öyle bir yöre var mı? Böşemeldeyiz. <gülüyor> Benim anne tarafım döşemelli. Beşemelliyiz. Döşemelli mi, beşemelli? Biz be, çocuğuyuz ya. tamam da ya. Biz beşamel çocuğuyuz. Bele yumuşa biraz. Lütfen bize de kavga <gülüyor> etme derler onun. Muhit mi yoksa şey mi yani? Louisiana gibi bir şey değil mi? Ama o da öyle değerlendirmemek lazım. Ne, ya. Sezar o zaman... salatasının da hiç bildiğimiz Sezar'la alakası yokmuş. Ona ben çok üzüldüm. Nasıl ya? Sezar diye bir şefin bulduğu sosmuş. E sen ne ben zannediyordun? Ben Sezar'a verilen salata zannediyordum. Nasıl dondurmayı veriyorlardı ha, imparatora? Sevgili imparatorum içine kuru ton koyalım mı? Koyun anasını satayım. <gülüyor> koyun kuru Tavun, da koyun. Tavuğunu bol koyun. <gülüyor> Güzel harmanlansın. Ya ona ben biraz moralim bozuldu. Sezar zaten mayonez hastasıymış yani sofrasından bir kaşık daha koydum koy. ne idamlar mayonezi az diye yani, yani neler neler yaşandı o Roma dönemi yani onu ben hiç girmek dahi istemiyorum geçmiş gün <gülüyor> kapandı gitti yani ondan sonra radyo otu da niye bu kadar deli var yani camın arkasında kediye el sallatmak ne demek <gülüyor> sevgili Kadriye e, radyonun kedisini getirerek e, Oktay Demirci'nin yerine koydu bu arada Oktay Demirci de bir kez daha analım kendisini bundan sonra çok anacağı benzeriz Lisbon'da Kendisi de iyi de bir iş buldu hı hı. E, sigortalı ondan sonra başlayacakmış pazartesi günü daha ne cevap vereceğimi bilmiyorum ama falan dedi de ben başlayacağını anladım yani ben de anladım. o ses tonundan anlaşılıyor çünkü. Oktay'ı sigortayla tavladılar evet. çünkü sigortalı olmak Oktay için çok önemlidir. Vazgeçilmez adeta. Yıllarca sigortası çalıştığında sigortasının kıymetini bilen az kişiden birisidir. birisidir. Siz de aman diyeyim sevgili dinleyiciler sigortanızın kıymetini bilin. Neyse ben... Adı üstünde sigorta yani. Yani mesela insanlar derler ya bir güvencen var mı? İşte sigorta ne demek? Güvence demek. Yani bazıları başka türlü anlıyor bunu. Ama hiç alakası yok. Tamamen güvence. Esas güvence sigortadır. Evet. Sigortanın ve sigortacının dostu modern sabahlar devam ediyor. Amerika Louisiana'da öğrenci ee, öğrencimiz. Facebook yeleği Facebook yele tasarlıyor. E havalar malum önümüz soğuk. Ne yapacaksın? Facebook yeleği mi? Facebook yeleği şöyle ki Facebook profilinizde paylaştıklarınız beğeni aldığında cep telefonunuz yeleğe sinyal veriyor veya başka bir deyişle manyel veriyor. Yelek. Yele. İlla yelek mi kullanmak lazım böyle bir sweatshirt'le? Hayır, yelek. Yeleğimiz yele. yele olması lazım. Yelek de hava şişmek suretiyle vücudu sarıyor ve sarılma hissi yaratıyor. He. Mesela çok like aldım bazı öyle 2-3 kişi ölmüş nefesi ki yeter artık yani son mesajı. Şefkatle sarılmış. Şefkatle yani. sarılma değil ama yani onun belli bir şeyi var. ...ne böyle elinden kaçıracakmış gibi şey bırakacaksın... ...ne böyle çok sıkı tutacaksın Doğru. o ...çünkü iki kişiyi nefessiz bırakarak... ...affedersin bugün komalarda geziyor o insanlar... ...can yeli bizatihi ölüm yeliğine dönüşmüş... İşte can yeli tırnak içerisinde... ...yani o ne orada bir imge... ...yok yok metafor... ...imge o zaman da... Ee, ...şey de bu da metafor olsun metafor o zaman... ...metafor olsun... ...böylece sanal dünya gerçek hislere dönüştürülmek suretiyle... ...ne kadar güzel... ...yani işte o... ya yani ne kadar güzel ya... ...hakikaten... Çocuklar zehir gibi maşallah özellikle o acı sosla büyüyen çocuklar bugün pırıl pırıl bir geleceği umutla bakan, bizim de rahatlıkla emanet edebileceğimiz bir geleceği yaratıyorlar ya, aşk olsun onlara. Acıyla büyüyen insan, acının şeyi varmış. Acının yani neyi varmış? Acı sevmek, böyle vücudunda bir an... Acıyı yediğinde hemen vücut... Aman yanıyoruz falan bunun etkisini azaltalım diye endorfin salgılıyormuş. Öyle bir şey mazojist bir şey var. Yani. yani pompalıyor. Acıyı yedikçe mutlu oluyorsun. Ha, sapık gibi bir şey oluyorsun yani. Ben o yüzden mesela biraz acılar. Kendi halimden mutlu olduğum için... Acıyı oral yolda şey alıyoruz değil mi? Yani şey olarak değil. Yani. Oral yolla alıp... <gülüyor> <gülüyor> Keşke görürüz. Yani gene oral yolla verelim ama öyle olmuyor. <gülüyor> öyle olmuyor maalesef. Öbür da başka bir endorfin salgılanıyor mu? Ben, salgı salgı ben... nereye kadar? Yani. Oraya endorfin, buraya endorfin. Vücudunda belli bir endorfin stovu yok mu? Biz endorfin'i neden alıyoruz? Nereden alıyoruz? Endorfin dolu besinler. Havuç. ıspanak Havuç. ıspanak Brokoli. Yani Mesela bunlar endorfin birer endorfin deposu. Hakikaten ya. Nereden alıyoruz onu? vallahi bir şey soracağım. Yalnız onu o şekil alamıyoruz. Emrebaliz nişan taşından dalıyor. Yani... Herhalde onu bir şekilde yani endorfinimizi... Doğrudan alsak endorfini bir yerden. Yok spor yaptım endorfin yükseldi. Yok acı yedim endorfin yükseldi. Bunu galiba biz üretiyoruz benim bildiğim kadarıyla. Ya bunu fazla Türkiye zaten endorfinle de kendi kendine yatan tek ülkeymiş. Yani bir bor cenneti ülkemiz bilinmeyen kıymeti de bilinmeyen değerlerin. Bir de endorfin cenneti. Çok salgılayanlardan bir şekilde alın yani onu ayrıştıramıyor muyuz endorfini? Ben buradan tıp camiasına sesleniyorum. nereden yani, salgılanıyor? Koltuk altında mı salgılanıyor? O senin dediğin ter, egeci. Ter yoluyla atılıyor. Yani bir fazla şey mutlulukta terlenin. Ya onu ay ayrıştıramıyor muyuz? Yani sene olmuş 2013. Eğer biz hala bir birleştirici olmamız gereken şu dönemde sen hala endorfini ayrıştıralım evet. falan diye yani hormonları lütfen ayırtın. Hormonlar bir arada güzel. Bir hormon eksik olduğunda Vücutta dengeler bozuluyor. Şey mi diyorsun, kozmopolit mi diyorsun? Tabii. Vücudumuz çok kozmopolit. Vücudumuz bir hormon diyarı. Yani o hormonlarımız bir bütün halinde, renk. Ne Sırf diyor? endorfinle yaşayan bir adam düşün. Anado Erte gibi bir şey olur. Anadolu mu diyorsun Ege? Vücudumuzu Anadolu mu diyorsun? Evet. <gülüyor> Anadolu diyorum. <gülüyor> Binlerce yılın zenginliği adeta hormonlarla vücudumuzu... Ee, çok güzel benzettiniz teşekkür ederim. Anadolu ediyorum. isminin nereden geldiğini hatırlıyorsun herhalde yani orada askere kadın yani, de, ayran yemek şey, koyulmuş. E, daha koyma ana dolu diyor, ana Anadolu derken orada lak diye üstüne olmuş. çünkü başka türlü bir yere Ama isim verilmesinin imkanı <gülüyor> yok <gülüyor> yani o aradan sanki cümleyi cımbızlamışlar gibi geliyor bana onun çünkü bir öncesi sonrası vardır Tabii canım yani. Hayır, o gün o kadına Anadolu dedim ya. O yüzden bütün buraların adı Anadolu olsun demişler. Yani... Ya bunlar hep yaşanan hadiseler. O Neyse zamanki canım. hangi koşullar altında oldu bilmiyoruz tabii. Bilemeyiz ki. Bilim, geçmiş gün canım sen de çok kurcalama her şeyi. Her evet sevgili dinleyiciler. Tarihe gün... bir bakış. Kurcalamayız. Kur... Çok da fazla kurcalamamak lazım sonuçta geçmiş gün. Ama e, önemli bilmiyorum. olan şeyleri kurcalamaya devam edeceğiz. O da hiçbir endişeniz olmasın. Mesela tüketici olarak neleri almalı? Neleri, neleri almamalıyız. almamalıyız. İşte buyurun. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tıraşım Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. severler buyursunlar efendim neler oluyor dünyamızda dünyamızda ne evet. olmayan şey diyor kah ha. tam havalar bozdu artık biraz dünya yatışa geçer diye düşünürken Bilmiyorum. olay olay, olay üstüne olay patlak veriyor ee, hiç yok ben Facebook geleği bekle işte bekle iki gün daha bekle karşı sıcakta kim geri yedi yani sen dedi seninkisi de laf dikkat Ama edersen yani benim dediğimi bir... düşündüm anlaşılmıyor üç dakika içerisinde on tane ayrı fikri hemen haslas olduğu veriyorum doğru Paris Hilton ülkemizdeydi biliyorsun Geldi. çekimler dolayısıyla. Arda Turan'la beraber çekimleri yaptı. Milleti delirtti gitti. Paris Hilton'un artık esprisi kaçmadı mı? Kimilerine göre kaçmamış demek yani ki. Kaçmamış esprisiyle 3 milyon dolar aldığına göre. Onlar biraz abartılıyor gibi geliyor bana öyle 3 milyon dolar 5 milyon dolar. Yani o benim, evet. benim yönme usulü bir şeyler vardır muhakkak. Hadi sanırım, biraz abartılı değil miyim? Yani. Biz makul bir para verelim size 15 milyar. Güzel, güzel para. Güzel bir yemeğinizi, oteliniz de bizden olsun. Uçak masrafları. Tabii ki biz karşılıyoruz. Taksilere gidiş gelişte fiş alırsanız onları vereceğiz. Ama böyle 3 milyon dolarlar. Biraz saçma çok rakamlar çok bir yani. Güzel. Biraz hakikaten afaki. Şimdi şöyle ee, markayı söylemeyelim. Milton'a özel bir kulis hazırlandı. Kuliste e, üzerinde kahvaltılık, gevrek, domates, havuç, çilenk ve sandviç bulunan bir masa konuldu. Sandviçlerin içindeki salamı tabii ki söylememize gerek yok salamlı sandviçi. Hastası olan Paris Hilton hmm, bin, binlerce yere gittim ama hiç böyle salamlı sandviç <gülüyor> yemedim dedi. Ee, salam reklamı mı? Evet. Senin Mehmet Ali Erbil böyle salam mı yedin? Ya hakikaten ya şimdi ben <gülüyor> ben o görüntü versin. kaybolur gider diye zamanında bilgisayarıma indirdim. Ne kadar güzel. unutmayalım abi. bunları diye. Eline koluna sağlık. Sonra unutuluyor gidiliyor vallahi Değil bir mi? daha ara ki bulasın. Mehmet Ali Erbil ve salam mı yazacağız yani YouTube'na? <gülüyor> Sıkıntı oluyor. Ee, neyse Paris Hilton eee kulisinde kimsenin giremeyeceğini duyurunca yönetmen Sinan Kulise Çetin Kuliste yalnız kimse giremez. O fil değilirmiş sen Sinan Çin, Çetin. Sinan Çetin de orada salanmış sandviçleri fazla fazla yaptırmış. Yani iki tane de yiyeceğim orada hepsi. Bir orada bir burada durmasın. Bütün salanmış sandviçler bir, bir yerde dursun. <gülüyor> oradan alırız demek. Ama ondan sonra sokmayınca millet acacına. <gülüyor> Sinan Çetin de <gülüyor> siyah yiyor şeyde. <gülüyor> salam dökülür bir şey yok mayonez dökülür lehli etmesin. Öyle evet, yani. leket tutmasın diye. Ee, alt tarafı Paris Hilton geliyor ne olmuş yani buranın patronu menem en büyük benem diyerek ee... girelim ben o salamın sandviçimi alırım demiş. Evet valla sonra şey bunun geleceği yani, falan. Yani Çinhan Çetin önemli bir yönetmenden öte daha da önemli bir düşünür. Yani. Paris Hilton bunu bilmiyor mu? Yani egecim fazla da kurcalamamak lazım. Geçmiş gün sonuçta yani. Evet. Ee... <gülüyor> Ege Kayacan'ın bir anda Alin Kayacan'a dönüşünü yani gözlerimle gördüm. Neyse, ee, bu arada hafta sonu hafta sonu herhalde tahmin ediyorum Atletico Madrid maçı vardı. Hı hı. Ee, Pazar günüydü. Pazar günüydü. Oradan çıkıp İspanyollar geldi dükkanımıza. Oradan çıkıp İspanyollar da gelesiniz e, dükkanımıza gelmişti İspanyollar. Neyse hoş geldiniz. Sinir içinde geldiler. Niye? Ne bileyim anlamadım. Aa doğru onların çoğu Madrid taraftar olduğu için Barcelona'ya karşı bir şeyleri var. Neyse burada e, şeyin saçlarını gördünüz. Arda Turan'ın saçlarını gördünüz. Gördük. Gerçekten yani. son derece havalıydı. işte Pazartesi Arda günü. Arda Turan nerede oynuyor şimdi? Atletico Madrid. Madrid. Yani hafta sonu Atletico Madrid Malaga olduk. maçı da vardı. Ha maçtan çıktı şeye geldi terli terli. Terli terli geldi ve Pazartesi günü itibariyle de Efendi gibi trashını oldu. Hoca'dan için. izin mi istemiş? Hoca benim bir bir çekimi mi vardımış? Kim ne çekimi ya? Paris Hilton Arda hadi bakalım falan diye mi yolladın? öyle yollamışlar. Kesin öyle. Ee, neyse ee, güzel tıraşına olmuş. Hakikaten efendi gibi saçlar bir papaz gibiydi. Hmm. Ee, kimileri de yani şey diyorlar. Berbere de gitmiyormuş zaten. Ya şimdi zaten çekim olacak orada kuaför, parçalanları şey yurt dışında böyle şeyler pahalı. Manikür, Çok. pedikür, efendime söyleyeyim saç. 50 euroya kesiyorlarmış. Taraması 10 euro. Yani. Yani. Saçına değdiği anda zaten orada kronim, tır tır tır, şey, tır, tır, tır, tır taksimetre işlemeye devam ediyor. Neyse e, güzel bir çekim oldu. Önümüzdeki günlerde bu çekimlerin yansımalarını herhalde e, televizyonlarda veyahut da e, radyolarda duyma imkanı. Ya portatif bilgisayarlarımızda da Yani en kötü ne olabilir ki? Yalnız ben bugün kararımı aldım bir daha beyaz giyip gelmeyeceğim stüdyoya. Ben de Sinan Çetin misal. Vallahi sabahleyin şıkır şıkır giydiğim beyaz üstümdeki o... E, kalite markasında vermek istemiyorum. Şey şu anda hakikaten leş gibi oldu. Niye onu giydin zaten ben anlamadım ki bembeyaz şeyi. Damat mısın? Temiz şey misin? Özür dilerim. Hiç düşünememişim yani. Gerçekten özür dilerim. Tamamen benden. Gazeteler boyamıştır oru. Yani gazeteler mi boyadı artık? Çok sürtünüyorsun ee... okurken gazetelere. Yani nasıl artık gazetelerle içli dışlı oluyorsam, nasıl oluyorsam aynen öyle. Ee, ...böyle işte yaygı falanlı filanlı... Geçmiş da, gün diyorsun. Geçmiş <gülüyor> gün fazla da kurcalamamak lazım. Sevgili dinleyiciler gazetelerde çok haberler var ama... ...yani bu haberler hepsi e, geçmiş günlerde olduğundan... ...ve geçmiş gün artık çok kurcalamamak lazım. <gülüyor> bir gün